Eşim içki içiyor. Ben yani evet. e, haliyle aynı evdeyiz. E, bazen yemek masasında da belki içiyor. İzleyicimiz söylemek istemedi. Veya e, yemek haricinde sahir zaman içkisini yudumlarken aynı masada oturmak durumunda kalıyorum. Ne yapmam gerekir dedi. Mevla kurtarsın inşallah. Amin. İçki, e, alkol, insanın aklını gideren her türlü içecekler haram diyenimizde. Evet. Yani insanı bu harama yöneltecek e, şeyler neler olabilir? Yani bunları Allah'ın koyduğu bir sürü çıkardığı helal yiyecekler, nimetler varken değil mi? Eğer saymaya kalsanız Allah'ın nimetlerini bitiremezsiniz. Allah sizin size lazım olacak her türlü nimeti vermiştir. Allah Naim yani nimet sahibi ve diyor ki bize yani şunlar haramdır. Alkol, içki, uyuşturucu e bunlardan uzak durun. Yani haramlar sınırlı, istisnai helaller geniş. Yani bizi harama sevk etmeyecek çok lezzette güzel yiyecekler, içecekler var. E git meyve suyu iç değil mi? Güzel süt iç, ayran iç mesela. Ama gidiyor insan buna rağmen e, dinimizin büyük günahlardan addettiği içkiye. Ümmül habâis. Yani bütün kötülüklerin anası içki. E i̇nşallah dua etsin eşi bu kötü alışkanlıktan, günahtan, haramdan kurtulsun. Ve kendisi de o içerken tavır alsın inşallah. Oturmasın.